Bir zamanlar çok uzak diyarlarda sevimli mi sevimli bir karga yaşıyordu. Sıcacık bir yaz gününde yemek aramaya çıktı. Karnı çok kurulduyordu. Tarlalara gitti, bahçelere gitti. Ne bulduysa hopur hopur yemeye başladı. Bir zaman sonra çok susadığını hissetti ve hem bencecik soğramaya başladı. Oraya uçtu, oraya uçtu ama bir damlacık bile su bulamadı. Kızgın güneş var olan suyu da buhar yapıp pamuk tarlalarının bulutların arasına yollamıştı bile. Susuzluktan bitkin ve yorgun düşmüştü. Ama pes etmemişti, su aramaya devam ediyordu azimli kaygamız. Sonunda koz kocaman bir çiftliğin bahçesinde bir sürahi gördü. Sürahinin içinde suyun olup olmadığını kontrol etmek için hızlıca oraya indi ve sürahinin içine gizlice baktı. Çok şükür ki kargamıza yetecek kadar su vardı. Karga suyu içmek istedi ancak sürahinin ağzı çok dar olduğu için suya ne yaptıysa ulaşamadı. Sürahiyi vura vura devirmeye çalıştı ama sürahi çok ağırdı. Düşündü düşündü düşündü ne yapsam acaba derken etrafında küçücük taşlar gördü. Gagasıyla taşları topladığı gibi birer birer getirip sürahinin içine attı. Böylece su seviyesi yükseldi ve bu sayede sürahiden taşan suyu içerek hayatta kaldı.